Hiçbir zaman insan Allah olmaz. Kul kuldur, mahluktur. Allah haliktir. Ama cenab kuldan tecelli ederse ona bir sözümüz yoktur. Böyle olmasına rağmen gene kul mahluktur. Ama tecelliyat ilahi herhangi bir kainatta eşkardan, şecereden yani ağaçlardan, taşlardan da olabilir. Hz. Musa'yı Hz. Allah, şecere mübarek eden tecelli etmiştir. Ve ateşten tecelli ettiğini sureyi daha da haber veriyor. Bir yerde şecere mübarek eden, bir yerde ateşten Tecelli haber vermekte. Öyle ki ateşten tecelli eder, ağaçtan tecelli eder, insandan tecelli etmez mi ki? Mahlukatın en ekmeli insandır. Ama hiçbir zaman insan Allah olmaz. İnsan mahluktur. Hak Haliktir. Fakat Hak mahluk olan kuldan tecelli edebilir. Allah buna da kadirdir. Eğer yapamaz desek Allah'a 90 sıfat isna oluruz ki öyle Allah olmaz. Öyle ilah olmaz. Allah dilediğini yapar.